le lokta men nisan ya fıkıh kavli. Allahummu allimna ma yanfa'una wa mfa'na bima allamtana wa zidna ilmen bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. İnşallah bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abdestle alakalı başka hükümler babının adı. Çünkü genel sınırları anlattık. Şimdi ekstra bunun dışında var olan diğer tafsili konuları anlatacak inşallah. Muhaddisin Ali Malik an Hisham bin Urwah an Yabi an Humran ما بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بمعين فتودأ ثم قال والله لو حدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثكموه ثم قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إمر إن يتودأ فيحسن هدوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى Hatta yusalliha. Qala <gülüyor> yahya. Qala urahu. Yuridu hādi l-āyata. Aqin l nahari Wazul fāl min l-lilli. Inna l leyle, Osman ﷺ, azatli köylülerinden, horman şöyle anlatır. Osman evinin yakınındaki bir taş üzerinde oturuyordu. O sırada müezzin gelip ikinci ramazanın vaktini haber verince su istedi. Abdest aldı sonra şöyle dedi. Eğer Allah'ın kitabındaki Bakar suresi 159 ve 160. ayetler olmasaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e işittiğim şu hadisi söylemezdim. Sonra şöyle devam ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle buyurken işittim. Her kim güzelce adresini alır, sonra namazını kılarsa, o namazı ile diğer kalıca namaz arasındaki günahlar affedilir. Malik der ki zannedersem Osman'ın kaseti ayet Hud suresi 114. ayettir. Gündüzün başında da sonunda bir de gecenin erken saatlerinde namaz kılmaya devamlı ve duyarlı ol. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Allah hatırla tutanlar için bir öğret ve hatırlatma terbiyesi var. Evet. Şimdi bütün diğer hadislerde önceki usulümüzde, önceki hadislerde yaptığımız gibi önce hadisin senedinde var olan ravileri irdelemekle başlayacağız. Burada daha önce adı geçmeyen, ilk defa adı gelen Hümran adında bir ravi var senette. Hümran, Osman radıyallahu anhu'nun kölesidir. Osman radıyallahu anhu'nun kölesidir. Savaşta elde edilen esirlerden e, e, savaşa dahil olan mücahidlere pay edilirdi. Köle yapılırdı çocuklar, hizmetçi yapılırdı. Yani kölenin Türkçe karşılığı hizmetçi desek daha doğru olur. Tabi e, Abdullah İbni Ömer'in kölesi, e, aynı şekilde Osman'ın kölesi, Yani o büyük insanların köleleri de hep o büyük insanların güzelliği yansımış. İlim, fazilet, bereket onlara da geçmiş. Yani normalde kafirlerin çocukları ama ne olmuşlar? İslam'da hayırlı insanlar olmuşlar. Aslında savaş çok şey götürür insanda, Can götürür, mal götürür. insana zarar verir ama maslahatı çok büyüktür. Yani cihadın meşru kılınmasının sebebi kafirlerle tevhid daveti arasındaki engelleri kaldırmaktır. Allah'a hamdolsun o dönemde sahabe cihadı ikam ettiği için tevhid daveti ile kafirler arasındaki engelleri kaldırdıklarından dolayı Allah da onlara o kafirlerin çocuklarını islamlaştırma hani Osmanlı'da devşirme denir fethedilen yerlerdeki kafirlerin çocukları alınırdı eğitilirdi sonra devlet kademelerinde hizmetçi olarak hizmetkar olarak devlet kademelerinde kullanılırdı bunlar Hümran da Osman radıyallahu anhu'nun kölesidir kardeşler. O Suheyb ibni Sanna'nın amcaoğludur. Ve Humran Aynut Temir o zamanında Aynut Temir diye bilinen gazvede e, esir alınanlardan bir tanesidir. Ve Ebubekir Bekir Sıddık radiyallahu anhu'nun halifeliği döneminde Medine'ye ilk giren kölelerdendir kendisi. Onun ilk efendisi Halid binül Velid'dir. Yani onu ilk esir alan ilk eee Savaşta köleler arasına katan Halid ibnül Velid'tir. Allah hepsinden razı olsun. Sonra Osman radıyallahu anhu'ya verilmiştir, köle yapılmıştır. Osman da kendisini azat etmiştir. Kendisi Velid ibni Okben'in, Velid ibni Okben'in içki içme hadisesine şahit olan iki kişiden bir tanesidir. Bunun şahadetiyle beraber Ali radıyallahu anhu Velid ibni Okbeye içki haddi tatbik etmiştir. Aynı şekilde Osmanlı döneminde de bu böyledir. Velid onun eliyle Abdullah İbni Cafer'den Ali'nin emriyle beraber emretmesiyle beraber Velid İbni Okbe'yi içki haddinden bölge komutanıydı. Zaten hani sahabenin tarihine bakarsanız inşallah göreceksiniz. Bu e, olay meşhurdur zaten sahabenin yanında. O dönemde Emeviler döneminde özellikle e, Yezid'in, Velid İbni Okbe'nin böyle Emirlik sahibi almış, Muaviye'nin artık saltanat haline döndürdüğü, Muaviye'nin oğluna bıraktığı, oğlunun kötü idare ettiği ve kötü idarecileri yönetime getirdiği öyle bir fitne döneminde, Yezid olsun gerek Velid İbni Ukbe olsun bu gibi emirler bazen içkili namaz kıldırmışlar. Yani sahabenin itaatine de bakın büyüklerinin adam içkili olmasına rağmen şey yapmamışlar, Kendileri isyana kalkmamışlar. Gerekli emir sahiplerine iletip bu olayı emir sahiplerinin onları cezalandırmalarını beklemişler. Ve şeriatın gerektirdiği şekilde de sopalanmış Felid ibn-i Ukbe'de ve ona kırk tane sopa vurulmuş herkesin gözünün önünde. Ona şahitlik edenlerden biridir Osman'ın kölesi Hümran bu hadiste ismi geçen şahıs. Hadisteki diğer isimler zaten malum olan isimler. Osman İbni Affan radiyallahu Anhu, Allah hepsinden razı olsun. Hadisin fıkhına dair en açık şey açıkça hepinizin gördüğü üzere de namazlar günahların kefaretidir. Namazlar kırılınan namazlar salih ameller, kötülüklerin günahların kefaretidir. Allah'ın şu sözünün tevilidir bu. hadi, Hani okudu ya hadiste Allah'ın kitabında olmasaydı bu hadisi nakletmezdi. Aslında bu hadis peygamberin sözü, Allah'ın sözü değil. Ama kastı şu, manen, ayet ile hadis ortak manayı ifade etmektedir. Yani ayet ile hadis aynı manayı ifade etmekte. O da tabi hadisin farklı lafızlarında farklılık var. Mesela burada okuduğu Bakara suresindeki ayet değil mi? Kaçtı? Bakara 159 ile 160. ayet. Bazı rivayetlerde ise Hud Suresi 114. ayet gelir. Mali muvattasında bu da sabittir, bu da naklolunmuştur. Bu hadisin farklı lafızlarında Ama gerek Hud Suresi 114. ayet, gerekse 159 ve 160. Bakara Suresi'nin ayetleri arasında manen hiçbir fark yoktur. Allah Azze ve Celle mesela bu Hud Suresi'ndeki ayette diyor ki salati اَقْقِيمِ الصَّالَاتِ تَرَفِيًا نَهَارِ وَزُولَفَا مِنَ الْلَيْلِ Sen gündüzün bir vakti ve gecenin bir vakti Rabbin için namaz kıl. İnnel hasenata yuzhibn es-seyiat. Şüphesiz iyilikler kötülükleri ne yapar? Giderir. Zalike zikra lidzikirin. İşte bu hatırlamak isteyenlere bir hatırlatmadır diye Allah Subhanahu taala söylüyor. Günahlara kefarettir yapılan salih ameller. Zaten bu peygamber sallallahu tavsiyesidir. Diyor günah işledim ve hemen ardından ne yap? Bir iyilik yap. Çünkü iyilik ne yapar? Kötülüğü yok eder. Bu Allah'ın fazlından, minnetinden, Allah'ın bize olan merhametindendir. O Rabb'be hamdolsun. Şüphesiz böyle olmasaydı şüphesiz böyle olmasaydı insan işlediği günahlar sebebiyle helak olurdu. Zaten dikkat ederseniz insan hayatındaki denge bunun üzerine kurulmuştur. Yani taatler ve isyanlar. İnsan öyle itaat eder ki taat taat taat Allah'a çok yaklaşır, ulu derecelere ulaşır. Ama isyan da öyle bir şeydir ki isyan isyan isyan öyle bir noktaya götürebilir ki adamı kafir de yapabilir, dinden de çıkartabilir. İşte insan bir ileri bir geri gibi tıpkı bazı böyle mıknatıs vari şeyleri dengeli güç kullandığınızda ileri geri yapması gibidir. Şeytan sizi ateşe çekmeye çalışır. Allah ve onun elçileri insanı kurtuluşa çağırırlar. İnsan bu iki şey arasında gider gelir. Yani öyle zamanlar vardır ki selefin, alimlerin, fakihlerin söylediği gibi insan o zamanlar zayıftır, günaha meyyaldir. O dönemlerde kim imanını kurtarırsa o cennete girer derler selef salihin. Çünkü gerçekten insan hayatı bu gitgelle devam eder ve kimse emin olamaz hangi tarafta olacağından. Allah azze ve celle rahmetiyle, lütfuyla ne yapmıştır? Kurtarmıştır müminleri. Tabii bu kalbi hasta insanlardan halidir bizim gibi ama kalbi mutma, nefsin mutmain olan, nefsin mutmain ne olan, e, sahabenin büyüklerinin ekserisinin olduğu gibi üzerinde olduğu nefis gibi, sadece iyiliğe iyiliyemireden, sadece iyilikle e, memur olan ve kalbine ancak iyiliğin vesvesesi gelen, hayırda öne geçen insanlar var. Tabii onlar bundan müstesna. E, bir de ölü kalpler var, Fasık müminle, e, kafir kim kimselerin kalbi, sürekli fısık vesvesesi geliyor, sürekli Günah, pislik vesvesesi geliyor. Niye? O kalp artık çok ölü bir noktada. Hastalık öyle bir noktaya varmış ki onu öldürecek. İnsan bunun arasında git gel yaşar. Allah'ın rahmeti olmasaydı, Allah'ın bu tarz bize kefaret kıldığı salih amelleri olmasaydı, şüphesiz ki bizim işlediğimiz günahlar bizi helak edebilirdi. <gülüyor> Tabi burada birazdan Allah nasip ederse inşallah başka hadisler de var, onları da zikredeceğiz. Mesela o hadislerden bir tanesi şimdi konuyla bağlantı kuracağız şöyle bir. Bir tanesi şu. El cum'atu ilal cum'ati kefaretun lima beyne beynehuma. Cuma cumaya kadar arasında olanlar için kefarettir. Ve'l umreti ilal umreti kefaretun lima beynehuma. Umreden umreye de arasında olanlar için kefarettir. Buna benzer çok lafız vardır. Arasındakilerden kasıtla işlenen günahlar, masiyetler, isyanlar, fısklardır kardeşler. Tabii bu noktada alimlerin birazdan açacağız uzun uzun tartıştığı nokta. Salih ameller büyük günahları da siler mi? Yok eder mi? Onlara kefaret olur mu, olmaz mı meselesidir. Onu da izah edeceğiz inşallah. Şimdi diğer hadise geçelim onun çünkü manası da aynı. Onun şerhinde bu meseleyi de uzun uzadıya açacağız inşallah. Wahdesseni an Malik an Zeyd ibn İslam an Abu'ta inni yes'at an Abdullah es-Sunabihi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تودع عبد المؤمن فتمضى خرجة الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجة الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجة الخطايا من وجهه، حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجة الخطايا من يديه، حتى تخرج من تحت أظافر يديه، فإذا مسَع برأسه خرجة الخطايا من رأسه. Hitta att ta ut från rörelse. Så när han tvättar rörelse kommer de fel från rörelse. Hitta att ta ut från under barnens rörelse. Han sa, då var han gång gång till moskén och satt på en natt för sallallahu Yüzünü yıkadığında ise yüzünden ve göz kapaklarının altından dökülen sularla yine günahlarından bir kısmı çıkıp gider. El ve kolları yıkadığında ise elinden, kolundan ve tanaklarından dökülen abdest suları sularıyla günahlar dökülüp çıkıp gider. Başını meslediğince başından ve kulaklarından dökülen sularla günahlar dökülüp çıkıp gider. Ayaklarını yıkayınca <gülüyor> ayaklarından evet. ve tanaklarından dökülen sularla günahlar dökülüp çıkıp gider. Sonra meşgide gitmesi ve namaz kılması o kimseye fazladan sevaplar kazandırır. Şimdi Zeyd ibn Nestem de daha önce geçmişti kim oldu? Atay Ataibn Yasarla beraber ki İmam Malik muvattasında onlardan çok hadis almış. Tekrar tekrar bu isimleri zikredip duruyoruz. Tekrar tekrar bu isimler üzerinde duruyoruz. Burada farklı olarak daha önce de geçen Abdullah al denen bir Ravi var. Onun üzerinde bir daki hadiste de uzun uzun duracağız. Çünkü onun ismi de defalarla geçiyor. Yalnız hadise dair e, zahirinden açıkça gördüğünüz ve anladığınız şey e, abdest alırken hangi aza ile günah işlendiyse abdest uzuğu yıkanan abdest uzuğundaki abdestle beraber o azaya ait olan günahlar ne yapılır dökülür bunu açıkça görüyoruz. Hadiste söylediği gibi hani tırnaklarından elini yıkadığında günahın boşalması ayağını yıkadığında ayaklarından aynı şekilde günahların dökülmesi. Buna benzer diğer azalların her biri yıkandığında işlenen günahların affedilmesi gibi. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi hadis-i şerifte diyor ki, aleyhissalatü vesselam gözün zinası vardır, kulağın zinası vardır, elin zinası vardır. Ne yapar insan? Ya ferciyle bunu insan tasdik eder bu işlediği küçük günahları ya da insan bunu tasdik etmez. Onlar küçük günahlar olarak ona kalır. Çünkü göz bakar. Hatta Ömer radıyallahu anh'un dediği gibi hani ilk bakış diyor senindir diyor. Ömer radıyallahu anhu çünkü insan bundan alıkoyamaz kendini. Yani gerek kadın gerek erkek için normalde Allah ayeti kerimede mümin erkeklere şöyle hitap etmiştir. Mümin erkekler şöyle bakışlarını haramdan sakınsınlar. Normalde bu genel ifade aslında kadınlar da içerisine almak almaktadır. Normalde Arapçada siz erkeklere hitap ettiğiniz zaman içinde kadınlar da vardır genel olarak. Bu böyledir. 99 tane kadın olsa bir tane erkek olsa siz onları işaret ederken Arapçada erkek zamirini kullanırsınız. Hum dersiniz. hun ne demezsiniz. 99'u kadındır diye. Arapçada zaten erkek sigasıyla kadın sigası da kastedilir. Allah Azze ve Celle bunu söyledikten sonra hani mümin erkeklere söyle bakışlarını haramdan sakınsınlar. İçinde zaten kadınlar olmasına rağmen Önemine ve tehlikesine binaen ne diyor? Mümine kadınlara da söyle. Gene onlar da bakışlarını haramdan sakınsınlar. Çünkü harama bir bakış, kalbi at, şeytanın attığı zehirli bir oktur diyor aleyhissalatü vesselam. O zehir ki insanın kalbini zehirler, yok eder, hastalar. Allah korusun insanı öldürür. Hastalıkların en pisi odur ki işaret ve alamet belirtmeyen hastalıktır. Yani işaret ve alamet belirtmeyen hastalık, Allah ayeti kerimede diyor, biz size nefislerinizde ayetlerimizi göstereceğiz. Şüphesiz ki bizim her hastalığımız, mesela gripte bir hastalık, kanserde bir hastalık öyle mi? Yani bunların aslında her birinin belirtileri de var, belirtisi olanlar da var, belirtisi olmayan hastalıklar da var. En tehlikelisi öncü belirtileri olmayan hastalıklar. Çünkü erken teşhis olmadığı için erken tedaviye kalkılamayınca artık kurtulamaz bir hal alıyor hastalık. İşte kalp de böyle hastalanır, kalp de böyle pislenir, kalp de böyle ne olur Allah göstermesin yok olur. Ayet-i kerimede dediği gibi gözler kör olmaz ama sinelerin göğüslerinin içerisindeki kalpler bazen kör olur diyor ayet-i kerimede. Aslında görme, duyma bütün azaları yapan organ kalptir arkadaşlar. Kulak, göz sadece kalbin aracıdır, vesilesidir. Kalbin yaşadığı oranda insan görür, kalbin öldüğü oranda da insan görmekten ne olur? mahrum olur. Allah bizi bunlardan afiyetle kılsın. İbn-i Abdülber Rahimallah diyor ki Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'dan nakledilmiştir ki şimdi burada çünkü bir nokta geçti. E, abdest konusu geçti. Abdestle zaten almıştık. Abdestle alakalı olarak mesela e, arızaların yıkanma keyfiyeti falan geçmişti. Burada uzun bir bap açmış İbn-i Abdülber Rahimallah. Diyor ki Peygamberden rivayet edilmiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kulağının arka kısmını ne yapmıştır? mesetmiştir etmiştir diyor. E, parmaklarının iç kısmıyla diyor. Ali'den, Osman'dan, İbn Abbas'tan, Rabi Binti Muaz'dan ve başkalarından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaptığı sahih rivayetlerle nakledilmiştir. İbn-i buradaki hücceti de e, bu kondaki delili de İbn-i gittiği görüş eee <gülüyor> Kulağın, saçın bittiği yerden itibaren başlamasıdır. Baş diyor, baş saçın bittiği yerdir. Oradan sonrası yüze dahildir diyor. Oradan sonrası yüze dahildir. O yüzden yüzü yıkamak emr olunduğu için kulakları da meshetmek yüzü yıkaman e, emrinin dahili kapsamındadır diye İbn-i da aynı görüşte bulunmuş. Tabi burada uzun uzadı ya İbn-i Abdülbel bu kulakları meshetmek meselesini açmış ve Demiş ki bu konuda alimler, fakihler ihtilaf ettiler. Yani kulağın mesh değil, ihtilaf ettikleri yer, kulak başın hükmünde mi, başın dahilinde mi, yoksa yüzün dahilinde mi? Yani yaptıkları ihtilaf bu. Hepsi ittifakla söylemişler ki kulağı mesh etmek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sahibi sünnetlerindendir. Ya yüzün dahilindedir ya başın. Tabi bu İbn-i naklettiğim saçın bittiği yere kadardır baş lafzı ihtilaflıdır. Yani bu onun koyduğu bir tanımdır. Bazıları demiş ki kulak yüzün dahilindedir. Burada başka bir konuyu daha açmış. Daha önce ben yüzeysel söylemiştim. Anlatmıştım size. Bugün inşallah şey yapacağız. Biraz daha açacağız inşallah. E, o konuda şu. Kullanılmış abdest suyunun hükmü. Kullanılmış abdest suyu temiz midir, pis midir? O konuyla alakalı olarak bir ihtilaf var. İmam Şafii, Ebu Hanife ve onun ashabı, onun arkadaşları onlar diyorlar ki kullanılmış suyla abdest alınmaz. Onunla abdest almak caiz değildir diyorlar. Kullanılmış suyla abdest alınmaz. Onunla abdest almak caiz değildir. İmam Malik Rahimullah ise diyor ki onunla aslında abdest alınmaz ama onunla abdest almakta bir hayır olmadığı içindir. Yani daha temiz su bulmak onunla abdest almak daha faziletlidir diyor İmam Malik Rahimullah. Ebu Sevr ve İmam Davud onlar diyorlar ki kullanılmış suyla abdest almak caizdir ta ki O suyun değdiği azalarda bir necaset yoksa. Bir necaset yoksa ki necaset varsa suyu pis yapar. Ama necaset yok. azalarımızda, abdest almışız. O su temiz hükmündedir. Böyle bir ihtilaf nakledilmiş. İmam Ahmed'in talebelerinden Ebu Abdullah el-Mervezi de bu konuda hatta bu suyun temizliğine icma nakletmiş. Yani kullanılmış olan suyun temiz olduğuna dair bir icma nakletmiş kendisi. Ali ibn Ebi Talib Abdullah ibn Ömer, Ebu Umame, Atay ibn Ebi Rabah, Hasanul Basri, Ibrahim el-Nakaymekul ve Zuhri. Onların hepsi de e, demişler ki, başını mesh etmeyi unutan bir kişi demişler. E, yani başını mesh etmiş, kulaklarını unutmuş bir adam. Şu sakalındaki su kalır ya insan abdest aldığında sakallarında. Onu alıp caizdir demişler. Yani bu, bunlar bu fetvayı verdiğine göre müstahamal olan suyun temiz olduğunu söylüyorlar. Anlaşıldı mı ne demek istediğim? Yani normalde sakalda kalan su kullanılan sudur. Eğer pis hükmünde olsaydı bu kadar seleften büyük imam o su ile kulakları mesetmenin veya hatta başı mesetmenin dahi caiz olduğuna dair fetvada bulunmazlardı. Birçok ilim ehli ekserisinin üzerinde olduğu görüş, ee, kullanılmış suyun temiz olduğu noktasındadır. Allah en doğrusunu bilendir. İbni Abdülber diyor ki bizim asrımızdan diyor kendini ilme nispet eden bazıları dediler ki diyor bu hani hadiste zikredilen abdest azalarıyla beraber günahların dökülüp yapılan bu salih amelin günahlara kefaret olmasıyla alakalı bapta Diyor ki bizim ehlimizden bizim asrımızdan bazı ilim sahipleri dediler ki Bu günahların affedilmesi büyük ve küçük bütün günahları kapsar. Büyük ve küçük bütün günahları kapsar. Onlar bu hadisin zahirini aldılar. Bu hadisin zahirini aldılar. Dediler ki günahlara kefaret olur diyor. Ayırmıyor büyüdür küçüldür diye. Diyor ki İbn-i Abdülber وَهَذَا cehlun بَيِّنٌ Bu apaçık bir cehalettir. وَالْمُوَافَقَةُ لِلْمُرْجِيَةِ فِي مَا ذَهَبُوا اِلَيْهِ مِنْ ذَٰلِي Mürci'e gittiği görüşte mezhepte muvafakat etmektir diyor. Bu mürcenin mezebidir diyor. Yani böyle bir sözü biz söyleyemeyiz diyor. Vakefeycuzu lihi lubbin en yahmil hadhihi la sar'a ala umumih. Akıl sahibi birinin diyor bu noktada sabit olan hadisleri zahirine umumuna hamletmesi nasıl caiz olabilir diyor. Ve huwa yesmau kavlallahi azza ve cel Allah'ın şu sözlerini işiten bir adamın kalkıp bu hadisleri umumuna nakletmesi, hamletmesi doğru değildir. Ya eyyuhallezine amenut tûbu ilallâhi tăvbeten năsûhâ. Ey iman edenler, nasuh bir tăvbe ile tăvbe edin. Ve tûbu ilallâhi cemîan, eyyuhel Ey iman edenler toplu bir şekilde Allah'a tövbe edin. Ve buna benzer Allah'ın kitabında var olan birçok ayeti kerime. Bunların hepsinde Allah büyük günahlardan tăvbeye çağırıyor. Eğer yapılan bu tarz namaz gibi abdest gibi salih ameller küçük günahlarla beraber büyük günahları da yok etseydi insandan şirk koşmayan bir muvahhidin bu itaatleri yapmakla beraber günahsız bir şekilde cennete girmesi gerekirdi. Oysa ki Allah azze ve celle tövbeye çağırdığı bütün taifeler kimdir? İman ehli olan insanlardır. Nasubi tövbeyle tövbeye çağırdıkları. Dolayısıyla anlaşılıyor ki hadisler ve ayetler cem edildiğinde hadislerde irade edilen mana Büyük günahların affedilmesi de küçük günahların affedilmesidir. Diyor ki alimler, Müslümanlar icma ettiler ki e, günah işleyenin günahtan tövbe etmesi ona farzdır. Ve farz olan bir şey de kasıt ve niyet itikadı olmadan ona dönüş gerçekleşmez. Ondan tövbe gerçekleşmiş olmaz. Yani adam mesela misal veriyoruz. Namazın vacikliğini inkar etmişse bu adam namazın vacipliğini inkar etti, küfür etti, sen bak kafir oldun bunu ikrar etmen lazım dediği zaman tam o zaman ben tövbe ettim demesi değildir. Niyet ederek, kast ederek ve itikat ederek namaz vaciptir demesidir o adamın tövbesi. Tövbe böyle gerçekleşir, Müslümanlar bu tövbeye icma etmiştir diyor i̇bn Abdilber. Ve Peygamber Sassam'ın birçok hadisi de var zaten hani pişmanlığın, kalpte niyetin hasıl olmasıyla, kalbin bilmesiyle bunun hasıl olacağına dair ennedbu tövbetin diyor mesela e, İbn Mace'nin Ahmed'in hakimli rivayet ettiği sahih aliste pişmanlık tövbedir diyor. Yani insan bir günah işlese pişman olsa e, tövbe sayılır o insan olduğu için. Veya başka bir hadis şerifte Salavatul hamse vel cumati ilel cumati kefaretun lima beynehunna ma kebair. Peygamber kayıt getirmiş. Diyor ki cumadan cumaya ve her vakit namazın bir sonrasına Arasında var olanlar için kefarettir ama büyüklerden sakındığı müddetçe. Yani el-kebair denen büyük günahlar bu hadis de Müslüm'ün sahihinde Tirmizi'nin sünnetinde rivayet ettiği bir hadistir. Biliyorsunuz ehl sünnet vel cemaati bütün bidat taifelerden ayıran en temel vasıf nasları cem ettikten sonra istimbat yapmalarıdır. Bidat sahipleri ise ellerinde var olan naslarla mücerret olarak yorumlar yapıp onlardan çıkardıkları batıl sonuçları Allah'ın ve Resulünün irade ettiği mana sayarlar. Naslar bu konuda cem edildiği zaman anlaşılıyor ki e, kefaret olan şey büyük günahlar değil küçük günahlardır kardeşler. Buna benzer birçok hadis var yani tek tek getirmiş ben bunların her birini tek tek zikretmeyeceğim inşallah. Bu zikrettiklerimiz sana beyan ediyor ki diyor e, günahlara kefaret olan şey e, özür dilerim amellerin kefaret olduğu şey küçük günahlardır büyükleri değildir diyor. Allah ayeti kerimede açıkça söylemiştir. İn tecden İbu kebe iramatun hauna anhu nukeffer ankum seyyatikum. Eğer siz büyük günahlardan sakınırsanız biz o küçüklerini affederiz. Şimdi şer'i nasları hep cem etmek lazım. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir gün sahabeyi emretti. Dedi ki odun toplayın. Onlar da odun topladılar, koca bir dağ yaptılar. İşte dedi küçük günahlar böyledir dedi Aleyhissalatu vesselam. Yani Allah ayeti kerimede Necm Suresi'nde <gülüyor> eğer büyük günahlardan sakınırsanız biz sizin küçüklerinizi affederiz derken küçük günah işleyin. Yani bu konuda tembelliğe düşün, kapının ucunu açın diye değil. Allah Hazretleri'le bir müjde, bir rahmet olsun. İnsan ümitsizliğe düşmesin diye Allah Hazretleri'nin Subhanahu ve, ve Taala'nın bir aslında bizim kalbimize verdiği bir ferahlık, bir esenliktir. Yoksa bu bizi tıpkı Ebu Hureyre'den gelen hadiste olduğu gibi Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam dedi ki, müjdele ki insanlar la ilahe illallah diyen halis bir şekilde cennete girecek. Ebu Hureyre bunu haber vereyim mi dediği zaman, git ver dediğinde, duvarı bahçe duvarına atlayıp koşa koşa gittiğinde Ömer'le karşılaşıyor. Nere koşuyorsun böyle deyince? Diyor ki, peygamberden işittim aleyhissalâtu vesselam dedi ki, kim sıcak üzere ihlasla la ilahe illallah derse cennete girecek. Ömer onun göğsüne vurdu, geri dön. insanlar tembelliğe mi düşsün istiyorsun dedi. Ondan sonra geri döndü Ebu Hureyre ve peygamberin yanına beraber gittiler Ömer'le beraber. Peygamber dedi haber verme insanlar tembelliğe düşmesinler. Bu da iki tane açık nokta var. Bu bizim konumuzla alakalı olan kısmına açıkça bir delil var ki insan müjdelenmiştir tevhidle beraber. Günahları da olsa büyük veya küçük tevhid olması onu cennete koyacaktır. Başka güzel derin bir fıkhın varlığı İmam Şatib'in muvafakatta. E, naklettiği ve yorumladığı üzere. O diyor ki müteşabih ilim herkese anlatılmaz diyor. Müteşabih ilim herkese anlatılmaz. Nitekim o hadisi her cahil duyarsa bu sefer ameli terk edecek günahlardan korkmayacak. Yani amelde tembellik, günahlardan korkusuzluk bu sefer hasıl olacak ki bu kulu helak eden şeydir. Dolayısıyla kardeşler e, hadise bu iki baptan Alimler, talikler düşmüşler. Özet olarak büyük günahları da, küçük günahları ne yapar bunlar? Ee, yok eder. Allah subhanahu wa ta'ala bizi temizlesin bunlarla, bu salih amellerle beraber. Tabi bu bapta İbn Abdülber çok hadis nakletmiş. Özellikle ben ehemmiyetine binaen size uzun bir hadisi nakledeceğim. O hadiste Amr İbn Abdullah'ın e, Ebu Umam'a Bâhelli'den ba işittiği. Bir hadistir o da Amr ibn-i Abese'den işitmiştir. Amr ibn-i Abese diyor ki Ben diyor cahiliyedeyken kavmimin putlarından yüz çevirdim. Ve o putları diyor batıl üzere gördüm diyor. Benim kavmimin taşlara ibadet ediyordu ki ben biliyordum taşlar ne zarar verir ne fayda. Yani daha vahiy gelmeden İslam gelmeden önce Amr ibn-i Abese Fıtratıyla ve aklıyla Allah'ın onun fıtratına koyduğu tevhidle beraber Allah'tan başkasına yapılan ibadetin şirk ve batıl olduğunu anlamıştı. Diyor ki sonra ben diyor ehli kitaptan bir adamla karşılaştım ve ona sordum. Dedim ki en faziletli din hangisidir? O adam da dedi ki Mekke'den çıkacak, putlardan yüz çevirecek, sadece Allah'a dua edecek olan en faziletli dindir. Onu duyduğun zaman ona tabi ol deniliyor. Diyor ki o gün diyor Mekke'de böyle bir durum yoktu. Putlardan yüz çeviren Onları batıl üzere sayan ve tek olan Allah'a ibadet eden o gün bir durum yoktu. Ben diyor her diyor insan Mekke'den geldiği zaman yola otururdu. Gelen ister ticaret kervanı ister insan olsun sorardım. Hani bir şey çıktı mı yeni bir iş var mı? Herkese soruyordum derler dediler ki hayır. Sonra bir gün diyor ben gene çıkmıştım yola sordum insanlara bir şey var mı? Adam biri dedi ki evet yeni bir şey var. Adamın biri çıkmış kavminin putlarından uzaklaşmış ve insanları buna da davet ediyor dedi. Ben de dedim ki ben de arkadaşıma diyor hemen bineğini alıp diyor yolculuğa koyuldum ve Mekke'ye doğru yola çıktım diyor. Oraya gittiğimde diyor gizlenmiş bir şekilde peygamberi buldum diyor. Ve ona diyor ben onu Kureş'te bulunca diyor Kureş'in ona yaptıklarını gördüm ve daha sonra ona dedim ki sen kimsin? O bana dedi ki ben Nebiyim. Sonra dedim Nebi nedir? Dedi Allah'ın elçisidir. Sonra dedim ki kim gönderdi seni? Dedi Allah gönderdi. Ne ile gönderdi? Sıla-i rahim yapmak, kanları dökmemek, yolları kesmemek, yolları emin hale getirmek ve putları kırmak. Allah'a da tevhid üzere şirksiz bir şekilde ibadet etmek. Burada da açıkça görülüyor ki biliyorsunuz yolların emniyeti, sıla Rahim yapmak, kanların emniyeti bunlar hep şeriatın furu olan meselelerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam asılla beraber furuyu da burada anlatmış. Bu zayıf olduğu dönemde Müslümanın şer'i bir siyaset olarak şeriatın izin verdiği bir şekilde insanlara vaaz ederken, nasihat ederken gözü önünde bulundurması gereken bir noktadır. Biz biliyoruz ki müşriyet şeriatın furuğu fayda vermez yaptığı işlerde. Niye Allah Resulü diyor ki ben sıla Rahim yapmakla gönderildim? Çünkü o dönemde insanların hassas olduğu konular bunlar. O dinin güzelliğini ortaya koyan şeyler. Çünkü o dönemde cahiliye üzere de olsa insanlar akrabalık ilişkilerine çok büyük önem veriyorlar. Zaten bunun en açık delili bunun en açık delili Mekke'de var olan icare kanunudur. Nedir icare kanunu? O dönemde emin olan kimselerin akrabalarına verdikleri koruma, himaye yetkisidir. O zaman biri birine himaye altına aldığı zaman kimse ona dokunmaz, kimse zarar vermezdi. Bu akrabalığın getirdiği bir neticeydi. Peygamber Sassam şer'i bir siyaset olarak ne yapıyor kardeşler? Hemen diyor ki ben sıla-i rahim yapmakla, sonra kanları korumakla, dökmekten emin olmakla, yolları emniyete ulaştırmakla, başka son olarak zikrettiği putları kırmak ve Allah'a tevhid üzere şirksiz bir şekilde ibadet etmekle gönderildi. Diyor ki sonra Amr ibn Abeyse ben de ona dedim ki ben Allah'ın seni gönderdiği şeye iman ettim ve seni tasdik ettim. Seninle mi kalayım yoksa gideyim mi ne dersin bana? <gülüyor> Dedi ki insanlar şu anda getirdiğimi kerih görüyorlar sen git ailenin yanında kal şu anda. Eğer duyarsan ki ben çıkmışım buradan o zaman bana gel. Ve sonra diyor ben diyor işittim ki peygamber Medine'ye gelmiş ve peygamber orada güçlenmiş. Sonra ben Medine'ye geldim. Dedim ki ey Allah'ın nebisi beni tanıdın mı? Dedi evet sen bana gelen kişi kimsesin Mekke'de dedi. Ve daha sonra diyor e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu mecliste bana diyor e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu mecliste bana bazı şeyler öğretti diyor. O öğrettiği şeylerden işte bir tanesi de uzun uzadı anlattığı ağzına burnuna su alarak abdest alma şekli ve o hadisin sonunda da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki işte bunları yaptığın zaman Günahların senden dökülür. İşte yüzünü yıkadığında, ellerini yıkadığında. Yani bu bapta tabi buna benzer çok hadis getirmiş. Ben sadece bu hadisin güzelliğinden dolayı bu hadisi okudum. Bu ve buna benzer bütün naslar açıkça gösteriyor ki şeriatta yapılan salih ameller, itaatler kulun günahlarını ne yapar? Affettirir. İnşallah Allah bizi günahlarımızdan salih amellerimizle temizlesin. Ve haddetini an Malik an Süheyri ibn أبي صالح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تودى العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قدر الماء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يده مع الماء أو مع آخر قدر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة Möshedha ricla hu me'al ma ma ma'i e'u me'a ahir katri l-mai. Hatta yakruca nakiyen minar zanubi. Ebu Hurel Rezalan Ante rivaytet av Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman valla mümin bir kul adres alırken, Yüzünü ykayınca yüzünden akan su ile beraber, Veya suyun son damlalarıyla gözlerle işareti tüm günahlar dökülüp çıkıp gider. Ellerini yıkadığı zaman ellerin işareti tüm günahları su ile beraber, Veya suyun son ellerinden gider. Ayaklarını yıkadığında da ayaklarına giderek işlediği günahları su ile veya suyun son damlasıyla dökülür gider ve böylece tüm günahlarından temizlenmiş olur. Bu bapta Malik'in getirdiği bu hadis de gene aynı manayı destekleyen hadis'tir. Hadisin fıkıh ve manası üzerinde bu sefer çok durmayacağız inşallah. Sadece hadisle alakalı olarak hadisin senedinde var olan ravileri irdeleyeceğiz. O ravilerden bir tanesi Suheil ibn Ebi Salih'tir kendisinin kim olduğu ile alakalı olarak o İbni Suheyl'in oğludur deniyor. Zaten Suheyl İbni Ebi Salih sema babasının adı Suheyl. Suheyl'in oğlu. Bu zat meşhur biri. Bunun birkaç tane oğlu var. Bunlar hadis ilminde meşhurlar. Malik'den ve Sufyan Es-Sevri Musa İbni Okve ve Vuhayb ve İbni Uyeyne ve, ve başkaları. Demişler ki bu sika bir ravidir. Bunun haberi nakledilmesinde bir beis yoktur. Sadece Yahya İbn-i Ma'in demiştir bu adam zayıf bir ravidir diye. Ama İbn-i Abdülber diyor ki bu kadar hadiste otorite olan bu kadar büyük insimlerin kendisini sıkasaydı. Bir zat hakkında Yahya İbn-i Ma'in'in diyor zayıflaması, ona zayıf demesi bu şahsa zarar vermez. Çünkü Yahya İbn-i Ma'in'den başka bir söz nakledilmiş. Yahya İbn-i Ma'in diğer rivayette kendisi de Bu kişinin sikka olduğunu rivayet ediyor. Hele ki çelişkili rivayetlerin olduğu zaman böyle ümmetin genelini tezki ettiği bir adam böyle bir rivayetle tan edilmez. Gene e, Suheyl'in başka oğulları var. Ubbad Salih ve Suheyl adında gene bunlar hepsi de sikkadır diyor. E, e, bunların Yahya İbni Ma'in kendisi söylüyor. Bunların hepsi sikkadır ve bunların hadisi naklo olunur diyor. Ahmet İbni e, e, diyor e, Ahmet İbni Hambel dedi ki Ben Suheyle İbni Ebi Salih'den sordum. Ve Muhammed İbni Amur İbni Al-Kame'den sordum. Eyuhu me ahabbu ileyk. Hangisi sana daha sevimli? Dedi ki bana en sevimli olanı Suheyle Ahabbu İleyye. Suheyle bana daha sevimlidir, daha sıkadır, daha güvenlidir. Zaten İmam Malik de Muvatta'da kendisinden 10 tane hadis nakletmiş bu ravi'den. İleride de tekrar tekrar ismini duyabilirsiniz aynı ravinin. Burada tekrardan daha önce söylediğimiz neticeyi tekrar ediyoruz. Salih ameller nedir? İşlenen küçük günahlara kefarettir. Bu hadiste daha açıkça bunun delili vardır. Burada kalalım inşallah. Haftaya kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. teala. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ver'sinü sözlerinin güzelliğinde. Bir kötülük varsa da hepsinin ve şeytanımdandır. Bu ahire davamın. Elhamdülillahi rabbil alamin. Subhanekallahumma ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruk ve töbü